eser Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu Merhaba sevgili dinleyenler, bu programımızda Birinci Dünya Savaşı'nda bir konunu kaybeden ihtiyaç sabiti Ahmet Celal'in, işgal altındaki İstanbul'un manzarasına tahammül edemeyerek gittiği Anadolu'nun ücra bir köyünde yaşadığı hayal kırıklığının eseri olan Yaban adlı romanı tanıtacağız. Yaban, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun hem Anadolu'yu ve köylüyü konu edinen ilk önemli romanı olması, hem de çirkin bir gerçekliği şiirsel bir üslupla dile getirmedeki başarısı nedeniyle Türk roman tarihinde önemli bir yere sahiptir. Sakarya Savaşı'ndan sonra düşman orduları, işgal ettikleri diğer yerlerde olduğu gibi Hayman'a, Mihalıtçık ve Sivrihisar bölgelerini virane halinde bırakarak kaçmaya başlar. Türk halkı, düşmanın zulüm yaparak çekildiği yerlerde ekmek bulamayacak hale gelir. Düşman zulmünün sonuçlarını araştırmak için, Tetkiki Mezalim Heyeti kurulur. Kurulan bu heyette Yakup Kadri da vardır. 20 kadar hikaye ve bir hayli makaleyle döndüğü bu seyahatte, yazar Anadolu köy ve köylüsünü yakından tanıma imkanı bulmuştur. Yaban romanı da Yakup Kadri'nin 1921'de Tetkiki Mezalim Heyeti ile Anadolu'da yaptığı araştırma gezisinin ürünüdür. Yazar, romanını Kurtuluş Savaşı'nda bir kolunu kaybedip Haymana yakınlarında bir köyde yaşamını sürdürmeye karar veren ihtiyat Zabiti Ahmet Celal'in anı defteri olarak kurgular. Yaban romanının baş kahramanı Ahmet Celal'in Kurtuluş Savaşı yıllarında bir köyde geçen acı tatlı hatıralarını okumadan önce yazarımızın sanat anlayışına bir göz atalım. Edebiyata mensur şiir yazarak başlayan Yakup Kadri, birçok edebi makale, gezi notları, tiyatro, anı, öykü türünde eser vermekle birlikte, özellikle roman alanında haklı bir üne sahiptir. Yazarımız, sanat ve yazı hayatının ilk dönemlerinde, fecraati topluluğunun sanat, şahsi ve muhteremdir görüşünü paylaşarak, sanat için sanat anlayışı çerçevesinde eserler verir. Ama Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı, Yakup Kadri'nin sanata bakışını değiştirmesine, toplum için sanat anlayışını benimsemesine neden olur. Yakup Kadri, eserlerinin birkaçı dışında hemen hepsinde Türk toplumunun çeşitli tarihsel dönemlerini ele alır. Kiralık Konak, Birinci Dünya Savaşı öncesinin, Hüküm Gecesi, İkinci Meşrutiyetin, Bir Sürgün, İkinci Abdülhamit döneminin, Sodom ve Gomorre, Mütareke döneminin, Ankara, Cumhuriyetin ilk 10 yılının işlendiği romanlardır. Bugün sizlere tanıtacağımız Yaban, Anadolu köylüsünün hayatını dile getiren, Türk aydınıyla köylüsü arasındaki uçurumu gözler önüne seren Kurtuluş Savaşı yıllarının en başarılı romanlarındandır. 1932 yılında yayınlanan Yaban'ın 1942'de açılan ödüllü roman yarışmasında Sinekli Bakkal'dan sonra ikinci olması onu haklı bir üne kavuşturmuştur. İstersen sözü fazla uzatmadan Yaban'ı okumaya başlayalım. Hayadan elini eteğini çekmiş bir kimse için Anadolu'nun bu ücra köşesinden daha uygun neresi bulunabilir? Ben burada diri diri bir mezara gömülmüş gibiyim. Hiçbir intihar bu kadar şuurlu, bu kadar iradeli, bu kadar sürekli ve çetin olmamıştır. Daha 35imize basmadan her şeyin bittiğini, işin tamam olduğunu. Aşkın, arzunun, ümit ve ihtirasın artık bir daha uyanmamak üzere sönüp gittiğini kendi kendimize itiraf etmek. Kendi kendimize bütün mutluluk ve başarı kapılarının kapandığını söylemek ve gelip burada bir ağaç gibi yavaş yavaş kurumaya mahkum olmak. Böyle mi olacaktı? Böyle mi sanmıştım? Lakin işte böyle oldu ve böyle olması lazımdı. Lakin bu köyde de hiç kimse kolsuz olduğumun farkında değil. Oysa burada isterdim ki farkında olsunlar. Zira sağ kolumu ben onlar için kaybettim. İstanbul'da zilletim olan şey burada şerefimdir. Hatta ilk günler Mehmet Ali ile köyde dolaşırken şuna buna rast geldik mi hemen sağ yanımı çevirirdim. Hele yeni yetişen delikanlılarla genç kızlara ne yapıp yapıp mutlaka bu eksikliğimi hissettirmeye çabalardım. Bu benim son süsüm, son gösterişim, son çalımımdı. Beş on gün içinde o da gitti. Sağ kolumun yokluğu, kimsenin takdirini celbetmek etmek şöyle dursun, hatta merhametini bile uyandırmadı. Acaba niçin? Bunu sonradan anladım. Zira burada sakatlık hemen herkese mahsus bir hal gibidir. Yabanda zaman olarak, Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden Sakarya zaferinin kazanılışına kadar olan süre ele alınır. Mekansa, adı verilmemekle birlikte, hayvana platosunda porsuk çayı dolaylarında bir köydür. Yakup Kadri'nin düşünceleri, halk arasında el, yabancı anlamına gelen bir yabanın gözlemleri, izlenimleri, düşünceleri şeklinde sunulur. Milli Mücadele Zamanı'ndaki köyü ve köylüyü konu alan romanda, Köyün ve köylünün durumu, Kurtuluş Savaşı'ndaki tavrı Ahmet Celal'in gözüyle verilir. Yine onun köylülerle olan ilişkisi, halk aydın kopukluğu biçiminde kendini gösterir. Köylülere göre bir yabandır Ahmet Celal. Konuşması, tavırları, giyimi, düşünceleri ve milli duyarlılığıyla köylülerin dünyasının büsbütün dışındadır. Zaten yaşadığı köydekilerin kendilerinden olmayanlara taktıkları yaban lakabı da bunun sonucudur. Türkiye'nin aydın sınıfı gerçekten bu toplumun kaynağı mıdır? Eğer öyleyse bu Salih Ağalardan, Bekir Çavuşlardan, bu İsmail'lerden, bu Zeynep Kadınlardan bende bir şey bulunması gerekmez miydi? Şimdi başım iki ellerimin arasında düşünüyorum. Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onlar gibi oturup kalkmak, onların diliyle konuşmak. Hadi... Bunların hepsini yapayım. Fakat onlar gibi nasıl düşünebilirim? Nasıl onlar gibi hissedebilirim? Roman boyunca Ahmet Çelal bu düşüncelerine cevaplar arar. Türk aydınıyla Anadolu köylüsünün his ve düşünce dünyası arasındaki makasın açılma sebeplerini, Sakarya Zaferi öncesinde düşmanın işgal ettiği bir köyün manzarası eşliğinde verir. Yaban, romancılığını kanıtlamış bir yazar olan Yakup Kadri'nin ürünü olduğu için, yayınlandığı günden beri ilgiyle okunur. Dilinin güzelliği ve sadeliği övülür. Getirdiği eleştirideki doğruluk vurgulanır. Ancak çok geçmeden Türk köylüsünü yanlış tanıttığı, gerçekleri çarpıttığı öne sürülür. Yakup Kadri, Yaban hakkındaki bu tür eleştirilere Roman'ın ikinci baskısının ön sözüne yazdığı şu satırlarla cevap verir. Yabana ikinci defa gözden geçirdikten sonra anlıyorum ki bu, bütün manasıyla bir iftiradır. Zira Roman'ın kahramanı olan entelektüele bundan 25 yıl evvelki köyün hazin bir tablosunu çizdikten sonra dedirtmiştim ki... Kabahat benimdir. Kabahat, ey bu satırları heyecanla okuyacak arkadaş... Senindir. Sen ve ben onları yüzyıllardan beri bu yalçın tabiatın göbeğinde herkesten, her şeyden ve her türlü yaşamak şevkinden yoksun bir avuç kazazede halinde bırakmışız. Yakup Kadri, roman kahramanı Ahmet Celal'in ağzından yaptığı bu savunmadan sonra roman tekniği açısından yapılmaması gereken bir üslup denetiğine itiraf eder ve ardından bunun sebebini şöyle açıklar. Yaban bir objektif roman değildir. Yaban, bir ruh sıtmasının birdenbire acı ve korkunç bir gerçekle karşı karşıya gelmiş bir şuurun, bir vicdanın çıkardığı yürek parçalayıcı haykırışıdır. Yabanın kısa bir özetini vererek romanın anlaşılmasını kolaylaştırmaya ne dersin? Aa, tabii, çok iyi olur. Birinci Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybederek İstanbul'a dönen ihtiyat sabiti Ahmet Celal, işgal altındaki şehrin manzarasına tahammül edemez. Bu ortamdan uzaklaşıp biraz nefes alabilmek için Emir Eri Mehmet Ali'nin Haymana yakınlarındaki köyüne gider. Ancak burada büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Çünkü İstiklal Savaşı bütün hızıyla sürmesine rağmen köylüler bu destansı mücadeleye hiç ilgi göstermezler. Köy büyük bir yoksulluk, bakımsızlık. Köylüler de inanılmaz bir cahillik içerisindedir. Köydeki birkaç kişi hariç kimse onunla ilgilenmez ve arkadaşlık kurmaz. Ahmet Celal'in köylüleri uyarmak, milli heyecan aşılamak yolundaki çabaları hep sonuçsuz kalır. Köylü, Saliha gibi zorbaların, Şeyh Yusuf gibi sahte din adamlarının elinde bir oyuncağa dönmüştür. Köydeki tek yakını sayılabilecek emir eri tekrar askere alınmasıyla Ahmet Celal büsbütün yalnız kalır. Yalnızlığını bir an olsun giderecek Emine adlı saf, temiz bir köylü kızınız sever. İsterseniz Ahmet Celal ile Emine arasında gelişen Yıldırım Aşk'ın romanda nasıl anlatıldığına hep birlikte kulak verelim. Mehmet Ali'nin köyünün iki-üç saat ötesinde böyle bir yer, böyle bir yüz, inanılmayacak şey. Uzaktan bana gülümsüyor. Yaz ve uzunca yüzünün ortasında iki yeşil göz ve bir sıra iri beyaz dişle bana gülümsüyor. Tıpkı Mehmet Ali'nin köyündeki kızlar gibi giyinmiş. Başı tıpkı onların başı gibi kat kat sargılarla sarılı. ...belik kuşaklı ve alaca pazen donlu bir kız. Niçin bana birdenbire harikulade bir şey gibi göründü? Ben de uzaktan ona gülümsüyorum Ağaçlardan birinin arkasına saklanıyorum. Yaklaşayım mı? Belki ürkütür, büsbütün kaçırırım. Tekrar suya eğiliyorum. Fakat bütün mevcudiyetimle hissediyorum ki... ...saklandığı ağacın arkasından bana bakıyor. Birden başımı çevirdim. Ağacın arkasından dışarıya uzanmış başı tekrar çekildi. Bu bir nevi oyun gibi. Sezdirmeden göz ucuyla tekrar aynı noktaya bakıyorum. Orada hiç kımıldamadan duruyor. Artık sabrım tükendi. Doğrudan doğruya ona seslendim. Hadi seni rahat bırakayım. İşine bak. İşte ben gidiyorum. Dedim ve dereye atlayıp öbür tarafa geçtim. Ah insanın gönlü ne tuhaf. Günün birinde kavak ağaçları arasından bir genç kızın gülümsemesi, bir derecik, bir atlayış, her şey değişiyor. Bütün kalbiyle sever Emine adındaki bu köylü güzelini ve onu ailesinden ister. Köylüler Tek kolu olmayan, üstelik de yaban olan Ahmet Celal'e kızlarını vermezler. Bu durum onun bunalımını iyice artırır. Köylülerin yaklaşmakta olan düşman ordusu karşısındaki umursamaz tutumları ise Ahmet Celal'i büsbütün çileden çıkarır. Nihayet düşman köye girer ve savunması zavallı köy halkına akla hayale gelmeyecek zulümler, işkenceler yapmaya başlar. erken sokaktan doğru bir gürültü, bir patırtı bizim eve yaklaşıp durdu. Ne oluyor diye düşünmeye vakit kalmadan güm güm güm sokak kapısının vurulduğunu işittim. Bunu aç buraya hadi çabuk sesleri izledi. Açsam ne olacak açmasam ne olacak içimden e, bırakayım kırsınlar dedim. Çok sürmedi kapı büyük bir çatırtıyla kırıldı. Ve aynı zamanda evin içi sanki bir sürü başıboş hayvan istilasına uğramış gibi oldu. Emeti kadın köşesinden... Amanın geliyorlar şimdi ne yapacağız? Diye seslendi. Sus dememe kalmadı. Gürültü bir hamlede odanın içini dolduruverdi. Önce birkaç elektrik fenerinin muhtelif noktalara çevrilmiş ışıkları. Bunlardan biri benim yüzümü aydınlattı. Bir tanesi dönüp dolaşıp Hasan'ı buldu. Öteki... Emetik adını boş yere aradıktan sonra... ...geldi benim masamın üstüne saplandı. Bir ses... Brek lambayı yak. Ben yerimden kımıldamıyorum. Donmuş duruyorum. Bir pençe omzumdan kavradı... ...beni sarstı sarstı... Brek diyorum. Bilmem görebildi mi bilmem göremedi mi... ...başımı kaldırıp herifin yüzüne öyle derin... ...öyle candan gelen bir nefretle baktım ki... ...beni bırakıp lambayı yakmak zorunda kaldılar... Lamba yanıp oda aydınlanınca bizi basanların altı yedi kişi kadar olduğunu gördüm. Bunların ikisi küçük rütbeli iki subay veya çavuştu. Öbürlerinden birkaçının demin beni soymaya kalkışan askerlerden olduğunu tanıdım. Biri önüme dikildi. Silah var mı? Ee, yok. Ee, sizden önce gelenler hepsini alıp götürdüler. Emeti kadın söze karıştı. Vallahi billah yok. Dediği gibi hepsini aldılar. ''Aha ben şahidim.'' dedi. Aynı adam tekrar sordu. ''Param var mı?'' ''Eee, e, olacak. İşte bunun içinde.'' dedim. Ve masamın çekmecesini gösterdim. Ve cebimden anahtarını çıkarıp... ...önlerine attım. Bütün param orada bir tomar halinde duruyor. Herif çekmeceyi açtı... ...ve tomarı çıkarıp masanın üstüne koydu. Emetik kadının gözleri... ...yuvalarından fırlayacaktı. Bu esnada... Küçük Hasan da yatağın içinde birkaç defa doğrulup kalkmaya çalıştı, muvaffak olamadı. Başı tekrar yastığa düştü. Fakat iri siyah ve parlak gözleri acayip bir diklikte odadakilerin üstüne saplandı kaldı. Müzik Yıllardır aydınlar tarafından ihmal edilen köylü, bilgisizlik, batıl inanç, fakirlik ve yoksulluğun pençesinde kıvranmaktadır. Vatan sevgisi, ulusal bilinç, özgürlük gibi temel değerleri yitiren köylüler düşmana karşı gelmemektedir. Köylünün bu hale düşmesine neden olan yine Türk aydınından başkası değildir. Anadolu halkını ilkel duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bırakanlar Aydınlardan başkası değildir. Bütün bunların baş sorumlusu olan Türk aydınına Yakup Kadri, Ahmet Celal'in ağzından şöyle seslenir. Bunun sebebi Türk aydını. Gene sensin. Bu viran ülke ve bu yoksul insan kitlesi için ne yaptın? Yıllarca onun kanını emdikten ve onu bir posa halinde katı toprak üstüne attıktan sonra şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun. ''Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı, işletemedin. Onu hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın. O katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti.'' Şimdi elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin. Ancak bütün bu olumsuzluklar, Ahmet Celal'in ülkesini sevmesine, onun uğrunda çarpışıp gazi olmasına, her türlü zorluğa katlanmasına ve ülkesi için elinden geleni yapmasına asla engel değildir. Yazıklar olsun. Seni sevmesini bilmeyenlere, ey gamlı ülke, seni sevip, senin sessiz dramın içinde gömülüp gitmekten korku çekenlere. Taşın toprağın ne bitmez bir sabır ve mukavemet hazinesidir. İnsan senin göğsünde ya destani bir kahramanlığa erer ya da en ilahi nizaçlı velilerin feragat ve mahriyet derecesine varır. Şimdi şu Söğüt dalının altından haykırsam Yunus Emre bana ses verecektir. Derviş gönlü taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek. Evet pirim, evet pirim, ben işte burada öyle olmaya çalışıyorum. Bir kulaç kara toprak içinde filizimi sürmek, dal ve budaklarımı aydınlığa doğru uzatmak, meyvemi vermek için Allah'ın rahmetini bekliyorum. Ahmet Celal'in sevdiği kız Emine ile düşman zulmünden kaçma çabası romanda şöyle dile getirilir. 50-60 kişilik bir insan kümesinin can korkusundan solumaları ve gece ve nerede başlayıp nerede biteceği bilinmeyen bir gece. Emine'ye biraz daha uzaklaşalım dedim ve daha yavaş sesle ağzımı kulağına yaklaştırarak ona niyetimi bildiriyorum. Şimdi böyle sürüne sürüne kalabalığın öbür tarafına çıktık mı iş kolay. Mezarlığa gider saklanırız ama kalabalığın arasından çıktıktan sonra gene böyle yürüyeceğiz. Emine hiç cevap vermiyor. Son çemberi yarıp çıkmak üzereyiz. Fakat bende şimdiden takat kalmadı. Dipçik darbesiyle sızlayan sol yanıma dayanarak ilerlemekte hayli azap çekiyorum. Bu sırada düşman askerleri ikinci bir kurbana pençe salmış olacaklar ki bir çığlık daha kopuyor. Bu sefer gürütünün içine bir takım erkek sesleri de karışıyor. Bizim bıraktığımız noktada bir kızılca kıyamet kopuyor. Bir boğuşma, bir didişme ve havada kamçılar şaklıyor. Halk iki zıt çekişin etkisi altında bir kitle gibi bir öne, bir arkaya çalkalandı. Kitleden düz bütün ayrılıp çeşitli yönlerde kaçanlar oldu. Emine'ye dedim ki, şimdi tam fırsat, hadi kalk, biz de kaçalım. Emine ile ben, taş yığınlarının, devrilmiş kazık veya araba tekerleklerinin ve daha başka yıkıntıların üstünden atlayarak koşmaya başladık. Tam bu sırada havada kurşunların vızladığını içti. Ahmet Celal ve Emine düşmanın zulmünden kaçarak kurtulmayı başarabilmişler midir? Ahmet Celal kafasındaki, benliğindeki acılardan kurtulmak için geldiği Anadolu köyünde aradığı huzuru bulabilmiş midir? Yaşadığı köyde halkı aydınlatmak için neler yapmıştır? Bu köyde en çok kimleri sevmiş, nelerden nefret etmiştir? Düşmanın yaşadığı köyü işgaline ve yaptıkları akıl almaz zulümlere Ahmet Celal ve köy halkı nasıl tepki vermiştir? Bütün bu soruların cevabını romanın tamamını okuyarak öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.